Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin. İlahi ve middin. Ama ba'd. Babu isha'il celis li hadisi celisihi. Ellezi leyse bi haram. Haram olmadığı sürece kişinin yanındaki arkadaşının sözünü ne yapması? İşitmesi, dinlemesi. Ona kulak vermesi. Yani kardeşin sana güzel bir şey anlatıyorsa, hayır bir şey anlatıyorsa onu dinleyeceksin. Kulak vereceksin. Ama sana haram olan bir şeyden bahsediyorsa ne yapman lazım? Oradan ayrılman lazım. Kalkıp gitmen lazım. vestinsatül alim ve vaiz hadiri meclisihi ve konuşan alimin, konuşan vaizin konuştuğu zaman orada oturanların dinlemesini ne yapması sağlaması. Yani dinleme yani varsa dalan giden varsa, başka yerlerde dolaşan varsa zihinleriyle onların yapması tekrardan vaazla, derse davet etmesi bu çok önemli Biliyorsunuz Bu hadis buradaki ilk hadis de Cerir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki: "Kâle <gülüyor> kâlelî Cerir bin Abdullah diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bana dedi ki: "İstansitinnâs." insanları sustur. Yani Aleyhissalatu vesselam Cerir ibn Abdillah diyor ki insanları sustur. Niye? Çünkü Aleyhissalatu vesselam insanlara ne yapacak? Konuşacak. Biz ne yapıyoruz mesela? Diyoruz kapıyı kapat. Orada bir gürültü olduğu zaman, değil mi? Diyor ki kapıyı kapat. Biz ne yapalım? Bu arada dersimize devam edelim. Summa qala la terci'u <gülüyor> ba'di kuffara. Aleyhissalatu vesselam'ın sonra ve Veda Haccı'ndaki hadisinin naklediyor sahabe. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam la terci'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqabe ba'd Benden sonra benim ardımdan birbirlerinizi boynunu vurarak, birbirinizi öldürerek kafirler olmayın. Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü bu şekilde bu hadisle anlaşılmaya kalkılırsa ve yine biliyorsunuz başka bir hadiste İmam Bukhari ve Müslim reat ettiği hadiste ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sibabul muslimi fusuk ve qitaluhu kufr. Müslümanın Müslümana sövmesi fasıklıktır. Fasıklıktır. Müslüman'ın Müslüman öldürmesi nedir? Küfürdür diyor Şimdi bu hadisleri böyle okuduk, bu şekilde direkt anlamaya kalkasa kendi anlayışımızla, kendi fehmimizle bir Müslüman'ın bir Müslüman'ı öldürmesine ne deriz? Büyük küfür bile diyebiliriz. Hatta o adamı dinden bile çıkarabiliriz, değil mi? Eğer Allah Teala'nın kitabındaki ayetleri, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini, sözlerini e, hepsini bir araya toplayarak Selefi Salihinin anladığı şekilde anlamazsak herkes dilediğini ne yapabilir? Söyleyebilir. Bugün de öyle olmuyor mu zaten? Değil mi? Yani bugün de adam Kur'an-ı Kerim'den bir şey inkar etmek için ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'den kendine delil zikrediyor. Hadisten bir şey inkar etmek için ne yapıyor? Kendine yine hadisten bir delil zikrediyor. İşte mesela Aleyhisselatü Vesselam bu sözünün delil getirerek bir adam ne diyebilir? Ya kardeşim, Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi nedir? küfürdür dinden çıkartır. Niye? Çünkü Allah Resulü dedi ki Aleyhissalatu vesselam benim ardından benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak kafirler olmayın. Ve başka bir hadis de diyor ki Müslüman'ın Müslüman'a sövmesi fasıklıktır. Müslüman'ın Müslüman'ı öldürmesi küfürdür. E, bundan daha açık bir hüküm var mı? Al sana küfür. Derse ona ne dememiz lazım? Yani bu ayetleri, bu hadisleri, delilleri ne yapamazsın? Kendi kafana göre. Anlayamazsın. Bu ayetlerin, bu hadislerin neyi var? Bir tefsiri var, birbirleriyle açıklanması var. Bu ümmet bunu nasıl anlamış? allah Teala biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَخْتَتَلُوا Eğer iki mümin topluluk birbirleriyle savaşır, birbirlerini öldürürse, Hucurat suresinde, yani Teala birbirleriyle savaşır, birbirlerini öldürmeye yeltenen iki büyük topluluğu ne olarak isimlendiriyor? Mü'min olarak, iman eden olarak isimlendiriyor. Demek ki burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerindeki küfür nasıl bir küfür? Küçük küfür, yani ameli bir küfür. Evet, büyük bir günah. Ama kişiyi dinden çıkaracak, milletten çıkaracak bir küfür değil. değil. Zaten biliyorsunuz bu Hucurat Suresi'nde bu ayette, وَاِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْلِحُ بَيْنَهُمَا iki mümin, büyük mümin, iki topluluk savaşırsa onların arasını düzeltin. Allah-u Teala ayetin hemen devamında ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Müminler kardeştir. Yani demek ki müminlerin birbiriyle savaşması, birbiriyle öldürmesi, evet büyük bir günahtır ama onları Allah'ın dininden ne yapmaz? Çıkarmaz. İşte buradan da ne anlıyoruz arkadaşlar? Akide'yi, Kur'an'ı, hadisi, kendimizin yorumlamasına göre, kendimizin kafamıza göre ne yapamayız? Yapamayız, anlayamayız. işin içinden çıkamayız. Hatta öyle bir hale geliriz ki yani ya delirecek bir pozisyona geliriz. Çünkü içinden çıkamadı çıkamayınca ve bunu da kafamıza dert edersek ya deliririz ya da zındık olur, dinsiz olur çıkar. Bir köşede e, o hal üzere yaşar, o hal üzere ölürüz. Allah muhafaza. Onun için sürekli allah Teala'dan sebat dilememiz lazım. Yani bu çok önemli. Allah Teala'dan sebat dilemek.